24 Ocak 1849 James Marshall. Şimdi bu tarih ve bu isim neden önemli? Çünkü bir de yer var işin içerisinde. Kaliforniya. Dere yatağında bir altın pulu buluyor. Bir altın pulu. Şimdi e, televizyonda benim çok sevdiğim belgeseller var. Bir soğuk altın var. Böyle buz gibi derelere giriyorlar. İkincisi dağda altın arıyorlar. Gold Rush var. Vesaire vesaire. Altın arama olayını seviyorum ben. Eğlenceli ki %90'ı kurgu. Ama boş, kafa boşaltmak için izleyebileceğim bir şey. Ama James Marshall'ın yaptığı olay çok daha ilginç. Bir ülkenin, bir eyaletinin kaderini değiştiriyor. James Marshall aslında o altın pulu bulduğu zaman kalkıp da ya ben altın buldum diye bağırmıyor. Ama bulduğu altınların doğal olarak satılması gerekiyor. Bara gidiyor, orada bir söylenti çıkıyor. Sonra 300 bin kişi takip eden 2-3 yıl içerisinde Kaliforniya'da doluşuyor. O kadar doluşuyorlar ki Kaliforniya'da yaşayacak yer kalmıyor. Ve doğal olarak Kaliforniya şehirleşmeye başlıyor. Yani arada köy, kasaba ıvır zıvır atlayıp büyük bir şehire sonra doğal olarak eyalete artık taşıyorlar. Bu Kaliforniya bugün Amerika'daki her 6 insandan birinin doğduğu yer. Bu muhteşem Kaliforniya. O kadar büyüdü ki Gold Rush altına hücumu körükledi. Çizgi filmlerde falan görürsünüz eğer Red Kid falan izleyen varsa benim yaşımda Çinliler kim varsa Meksikalılar alayı oraya hücum etti. Bugün de gerçekten izlerseniz şehri belgeselleri falan göreceksiniz ki halen işlettiğinde altın madenleri var ve o topraklar sezonluk kiralanıyor. Ve silahla falan koruyorlar. Yani altın halen çıkıyor bir yerlerden. Kaliforniya'dan olmasa dahi. Kaliforniya'daki altın tabi birçok insanı cezbetti. İnsanlar hatta o kadar cezbetti ki oraya artık tren attı falan gelişti Amerika'da. Ve inanılmaz bir yan sektör yarattı. Her şeyden önce bu telemarketing dediğimiz Bugün de e-marketing, elektronik ticaret dediğimiz şey bile orada gelişiyor. E, alt, bu altın arama madenlerinde falan filan işte cıvatalar lazım oluyor, kazma kürek bir şeyler lazım oluyor. İnsanlar bunların şekillerini şey ilk önce yazarak anlatıyorlar ama hep yanlış ölçü geliyor. Sonra şekillerini çiziyor. Bir kağıdın üstüne bir civatayı koyuyor ve şeklini çiziyor. Bunu trendeki bir insana veriyor. Trendeki işte artık her kimse, atıyorum biletlere bakan kişi Bir sonraki istasyona götürüyor, o bir sonraki istasyonu, en son istasyondaki bunu alıp geri getiriyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Arada bir tane akıllı adam, gerçekten dahi birisi ki sonradan Amerikan sayıda zenginlerden birinin dedesi oluyor ama başka video konusu. Diyor ki ya bu civetaların hepsini, bütün el aletlerinin hepsini kağıdın üstüne koyup çizeyim ve katalog oluşturayım. Ve katalogdan satışı başlatıyor. Sonrasında zengin oluyor. Kaliforniya'daki altına hücum Gerçekten altın bulup da zengin olanların çok ötesinde çünkü e, oradaki barlar, hayat kadınları, o paraları inanılmaz hızlı şekilde alıp Amerika'nın tamamına dağılmasını sağlıyor. Fuhuş sektörü inanılmaz büyüyor. Onda da söyleyeyim size de konumuz o değil ve hiç en uzun introy yapıyorum muhtemelen. Ama e, o kadar e, ticaret karlı hale geliyor ki insanlar kazma bulamadığı için bir tüccarın kafa çalışıyor ve 25 centlik kazmaları bütün Kaliforniya'da bulunacak yerlerden satın alıp Tam yedi buçuk katına yüzde yedi yüz elli kharıda satmaya başlıyor. 1848'de 800 kişi nüfusu var. Beş yıl içerisinde 50 bine, sonrasında 300 bine çıkıyor. Sadece 250 bin kişi maden arıyorken çevredeki herkes ekmeğine bakarken Levi Strauss. Bizim bildiğimiz Levi's kotlar var ya. Bu adam oturuyor diyor. Adamın adı bu arada Levi Strauss. Oturuyor diyor ki ya bunlar maden ararken üstlerine başlarına bir şey giyiyor. Öyle bir kumaş bulayım ki hiç yırtılmasın. Olabildiğince dayanıklı olsun. Hoş. Bugün o kumaşın yırtığı daha makbul ama o zaman öyle değil doğal olarak. Ve kot pantolonu icat ediyor. Tarihin en büyük cinayetleri, en büyük soygunları bu altın hücumun olduğu doğal olarak tabii Çünkü altını bulan bir yere götürmeye çalışıyor. Ve haydutlar da o filmlerde izlediğimiz tren soymalar vesaire vesaire işte orada başlıyor. Dolayısıyla tarihin en fazla katliamı da hatta böyle isimleri wanted wanted diye arananlar var ya Bilmem ne biller, bilmem neler. İşte bunlar hep orada doğan efsaneler ve insanlar. 1852'de altın ocuğum zirveye çıkıyor. 10 yıl sonra bitiyor. Şimdi gelin bakalım. Kaliforniya nasıl bir sendroma dönüşmüş? Bir de Kaliforniya sendromunu dinleyelim. Hoş geldiniz. Uzun bir introdan sonra artık Kaliforniya'nın nasıl bir yer olduğunu bildiğimize göre şimdi başlayalım Kaliforniya sendromu nedir? Kaliforniya sendromu ilişkilerde de var kendimizde de sadece var. Yani çevremizde de yaşıyoruz, aşkta meşkte de yaşıyoruz. Kaliforniya sendromu aslında aşırı zengin olup artık hiçbir şeyden keyif almama, bencilleşme Biz bunu ünlülerde şöyle gördük, aşırı zenginleşip eroin, kokain, her türlü cinsel haz deneyip sonra intihar eden var. Biliyorsunuz şimdi tek de isimlerini ünlülerin yazmayacağım ama söylemeyeceğim. Çünkü hani hayranları vardır, durduk yere e, yorum bölümünü kapattırtmayalım. Ama zenginlik, her şey ulaşabilme bir yerden sonra tükenmişlik sendromunu yaratıyor. Yani artık bitiyorsunuz, keyif alabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. İlişkilerde nasıl? Oraya bir değinelim, geri dönelim. İlişkilerde şöyle, ilişkinlik başında karşı tarafı tanıma, keşfetme, onunla ilgili ilginç şeyleri bulma. Dolayısıyla kazıyorsun, öğreniyorsun, öğreniyorsun, öğreniyorsun. Birlikte gideceğiniz yerler var, harika yerleri geziyorsunuz, konuşacağınız konular bitiyor. Tabii ki işin içerisinde cinsellik var, cinselliği de yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ve bütün bunların sonunda bir gün geliyor, yapacak hiçbir şey kalmıyor, konuşacak hiçbir şey kalmıyor ve bir boşluğa düşüyorsunuz. Sonra daha uç şeyleri denemeye başlıyorsunuz. Aslında belki de ilişkinin o gün bitmesi gerekirken siz daha uç, daha marjinal şeyleri denemeye başlıyorsunuz bir çift için. Hiç çıkılmayacak yerlere gidiyorsunuz yurt dışına falan filan. Hatta maalesef sırf bu yüzden evlenen uç olsun diye, ilişkimiz somutlaştı evlenelim ilginç olsun bir de çocuk yapalım üstüne bir de olmadı bir de boşanalımcular var. İlişkiler maalesef California sendromunu yaşıyor. Buldukça tüketiyor, buldukça tüketiyor. Biz bunu ülkecede yaşadık 2006-2008 arası 2009'larda dolara bakın dolar nerelerde 1.3'ler 1.2'ler Mahfiye hocanın harika bir konuşması var Mahfiye Yilmez'in o da diyor ki 1.16'ya geldiği ve ülkenin dolar 1 lira olacak diye böyle coştuğu dönemler var İşte o dönem her şey çok güzel herkes tekstil işine giriyor harika anlatıyor Mahfiye hocanın ne olur kitabını da alın Ee, ve herkes tekstil, anlayan anlamayan herkes tekstile giriyor, tekstil sektörü çöküyor. Altının hücumun kralı düşünebiliyor musunuz? Aynı mantık. Orada altın çıkıyorsa hepimiz oraya gidelim. Herkes tekstilde kar ediyorsa ben de tekstile girelim. Sonra biz onu nasıl gördük ülkece? Kaliforniya sendromunun babasının nerede gördük bilmiyorum. İnşaat sektörü. Bugün onu yaşıyoruz. Herkes yol yapmaya, herkes bina yapmaya, herkes inşaatçı oldu. Karadeniz boşaldı ya. Karadeniz'de, Karadeniz'de insan kalmadı. Hepsi İstanbul'da inşaat işinde, Ankara'da inşaat işinde. E, dolayısıyla bir yerden sonra herkes aynı dükkanı açarsa bu iş kötüye gider. Kaliforniya sendromu madelik bakkalların yanında bile görüyorsunuz. Eskiden bir, birisi bakkal zaman hemen dibine bakkal açılmazdı. Şimdi bir iş tuttu mu hemen yanına bir tane daha açılıyor. Birçok insan eskiden terziyken e, taksici olan tanıdığım arkadaşım var benim. E düşünün yani Kaliforniya sendromunu çok yaşıyoruz. Bir iş güzelse sonuna kadar tüketiyorsunuz. Biz kendi hayatımızda bunu nasıl yapıyoruz? Yaş dönemlerimizi bilmiyoruz. Şimdi seminerimiz var hayatı planlamayla ilgili. Ee, tam bu videonun yayınlandığı gün hatta yaptık bu semineri muhtemelen. Orada İlber Ortaylı hocamdan alıntı yapıyorum. Hayatı dönemlere ayırıyorsunuz. Ee, 18'den öncesi, 18 işte 25 arası, 25-40 arası, 40'tan sonrası uçuyor 55 üstü gidiyor. Hayatınızın bir yatırım dönemi vardır. Üniversiteye başladıktan sonra ve 25 yaşına kadar olan yaşırım, yatırım döneminizde ne zaman ki para kazanmaya başladınız. Kaliforniya senderimi um başlıyor. Ye ye, gez, karşı cinste eğlen parti, bilmem ne, dünyayı gör. 26-27 yaşına geliyorsun, kendine yatırım yok. Yabancı dil yok. E i̇çten seni çıkartıyorlar, yeni bir işe gireceksin, yok. Niye? Tecrübeli eleman arıyorlar, kendisini geliştirmiş, yok. Sen bunları yapar. Yapma demiyorum. Tabii ki egzersiz toz, eğlen. Ama bir yandan da kendine yatırım yap. İşte Kaliforniya sendromu, bencillik. Bulmuşken yiyeyim, tüketeyim ve hiçbir şeyden zevk alamayacak hale gelip intihar edeyim. İntihar etmek demek bedeninizin ölmesi değildir sadece. Psikolojik intihar üzerine video var. İzlersiniz kanalda. Psikolojik intihar sizin artık bir yerden sonra kendinizi bitirdim. Sıfır. Boşluk. Bir sabah uyanıyorsunuz Hiçbir yere gitmek istemiyorsunuz. Telefon çalıyor hiç kimseye konuşmak istemiyorsunuz. Bu depresyon değil. Depresyon sizin ağır bir şey yaşayıp bunun sonrasında etkileriyle boğulmanızdır. Bu depresyon değil. Bu kendini tüketmek. Umutlarını, hayallerini, zevk alabileceğin her şeyi tüketmek. O kadar hızlı bir pastayı yiyorsunuz ki artık şekerden nefret ediyorsunuz. Şeker zaten nefret edilmesi gerekilen bir şey. Kaliforniya sendromunun son gördüğümüz yer neresi biliyor musunuz? Kariyeriniz. Kariyerde hep bir hedefiniz var. Kendi işimi kuracağım, kendi işimi kuracağım, kendi işimi kuracağım. Yaş gelmiş 60'a kendi işimi kuracağım. Neden? Çünkü kazandığı bütün parayı sürekli daha ilginç şeylere harcıyor. İşte telefonum en iyisi olsun. O kadar çok para veriyor ki telefonu. Şimdi rakamı söylemeyeyim, marka reklamı yapmayalım. Arabayı sürekli güncelleyeyim, yenileyim, yeni model, yeni model. Aman bir tane ev alayım, aman bir de yazlık alayım. E tamam bir yandan hani hayalini yapacağı iş, hani o? Ve Kaliforniya sende burada aşkınıza, meşkinize de yansıyor, arkadaşlığınıza da yansıyor. Nerede mutlu oluyorsan oraya tüketmeye yapışıyorsun. Bir arkadaşını buluyorsun, onu seviyorsun, aşka dönüyor ve aşka yapışıyorsun. Sadece onu tüketiyorsun, diğer alanların hepsinden çıkıyorsun. Bazıları yemeye düşüyor, bazıları sekse düşkün. Seks bağımlılığı bir hastalık, buna bağımlı olduğu gibi ilişkilere bağımlı olan, başkalarına bağımlı olan, uyuşturucuya, sigaraya bağımlı olan var. Sigara bammlı çok küçük gözükecek belki ama aldığınız o saçma sapan zevkin bir parçası ona da para gidiyor. California sendromu sizi ya öbürü ölse de bana neye getiriyor? Ben bunu ülke çapında maalesef sosyal medyada orada burada da gördüm. Çok cahilce diyor ki ya dolar yükselirse yükselsin benim zaten dolarım var. Dolarım var dedi ya söyleyeyim sana 300-500 dolar parası var. Bekliyor ki dolar iki katına çıksın o da zengin olsun. Makarna üç katına çıkıyor manyak mısın sen bu nasıl bir cehalet? Daha da Kaliforniya sendromunun zirvesi var, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşadığı için Türkiye'nin geri kalan zerre umurunda olmayan insanlar gördüm ben. Ben eğitim dağıttığım için, geçen gün instagramda yayınladım bunu, ee, bir tane patates, e, şuursuz bir öğrenci, nasıl bir aile böyle bir çocuk yetiştirmiş de bu çocuk yarın ertesi gün neden ürüyecek bilmiyorum. Aylarca bana mail atıyor. Diyor ki Haluk hocam diyor işte eğitim verdin, eğitim ne olur bağışlayın hiç param yok. 29 yıllık eğitimi hediye ettim. Sonrasında bana instagramdan gördüğünüz mesajları atıyor. Diyor ki hocam diyor, ne kadar aptal mısın hemen kandın. İşte insanlar birisi sana iyilik yapıyorsa hemen ben merkezci olup onu tüketip bitirmeyeceksin. Bari beni daha çok sömüreydin, 30-40 tane eğitim alaydın be patates. Kaliforniya sendromu hayatınızda mutlu olduğunuzu anlamanızı engelleyecek, serotonin salgılanmanızı engelleyecek bir durumdur. Umarım düşmezsiniz. Lütfen eğer 9 kazanıyorsanız 10 demeyeceğim. 10 lira kazanıyorsanız peki 3'ünü yatırın. Bunun belki beşini yaşamsal ihtiyaçlara, lükslere falan harcayacaksınız. İkisini şımarıklık yapın ama üçünü yarınıza yatırın. Umarım California sendromu sizde yakalayıp yemez. Diyeceksiniz ki hocam para yok. para ile hiç alakası yok California sendromunun. California sendromu duyarsızlaşma, ötekini belikini umursamama, tablette, ipadde bilmem ne Android tabletlerde oyun bulup PUBG bilmem ne Fortnite oynayıp bütün dünyadan boş zamanı ziyaret ederek soyutlaşmadır. Her neyi çılgınca sonuna kadar tüketiyorsanız sizde kaliforniya sendromu var. Umarım başınıza gelmez. Lütfen aşağıya yazın. Siz hayatınızı sorumlu ve dengeli yaşıyor musunuz? Yoksa sizde de bir parça kaliforniya sendromu var mı? Hafif bencilik, hafif bir şuursuz tüketim içinde misiniz? Ben Öktatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.